Gayet iyiyiz yani bütün haberler mükemmel. Evet. Sen, senden gelen haberler yazılar da öyle zaten. Evet benden gelen haberlerdir. Ya i̇şte Sulu Kule kararı en azından hani bir e, adaletin geçti olsa yerini bulması bakımından enteresan bir karar oldu aslında. Evet önce ondan birazcık Konuşalım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 Önemli değil gibi bir anlayışın, işte bir anlamda bir sonucu da muhafazakarlığın işte aile değerlerinden başlayıp pek çok işte dini motifle bunların süslenerek harmanlanarak kullanılması, bir nevi halk ehlileştirmek, bir yer daha büyük sorunları maskelemek için aslında bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığını görüyoruz.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 Bu yeterince ne kamuoyunda tartışıldığı için ne e, içeriğini kendi belki de işte tasarıyı yazanlar ve sonra işte değişmesinde önayak olanlar dışında tam olarak kimse bilmediği için belki sadece birkaç bürokratın e, bütün sırlarından mahir olduğu bir tasarı yıkanlaşıyor işte 4 x dört olayında olduğu gibi ve bütün çocukların hayatını etkiliyor. Böyle bir durum işte Sulukule'de böyle yani şimdi orada inat edildi illaki yapıldı. Ve yani... bu bir ideolojik bir sorun aslında tamamen yani bu neoliberal bir anlayışla biz bunu böyle yapacağız hiçbir yolu yok başka dendi ve uygulandı hakikaten. vallahi şimdi Sulukule aslında yani sadece işte bu romanlar açısından yerler, yerlerinden edilmesi açısından da enteresan değildi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 Evet. Elbette yani e, şeyde çevre ve şehircilik bakanının e, ben e, geçtiğimiz günlerde işte televizyonda fatih altı ile konuşurken ki bir e, ifadesini hatırlıyorum daha bu karar verilmeden sulu kule soruldu kendisine fatih Altaylı tarafından ya öyle bir cevap verdi ki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 Orta Doğu'daki paranın Türkiye'ye aktığı ve yani bu bunun sebebi işte şeyden dolayı Avrupa'ya akmıyor. da Türkiye Türkiye'ye akıyor çünkü işte ekonomik krizi bilmem neydi vesaireydi. Fakat bu güvenilir bir kaynak değil. Evet ve balon, an balon her an patlayabilir. Neyse onu ayrıca tekrar muhakkak evet, konuşmamız Evet ayrı bir konu ki başlı başına. Fakat bir de senin evet. sözünü ettiğin tabii Azerbaycan'da da benzer ilginç bir model oldu Konusu vardı. İstersen ona da birkaç cümleyle değinelim evet. bu paralelliği. Ya şimdi e, bu konu da tekrar aklıma aslında Türkiye'de bir medya yaklaşım, medyanın genelde yaklaşımından düştü. İşte e, Bakü'de işte e, bütün binaların adeta neredeyse.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 Alerji vardı konuya. Aman çılgın projelerden uzak durun. Bakın işte bizde çılgın projeler oluyor. İşte çok büyük. İşte de, de, de, e, Hazar e, denizi üzerinde adalar yapılıyor. Yok orada bu bina yapılıyor. Yok bu kristal saray işte Erozyon'un e, bu arada e, gerçekleştiği. İşte bunun gibi şeyler yapılıyor. Ve bunlar yani müthiş bir yolsuzluk kaynağı. Müthiş bir işte halkın orada yaşayan...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 hem bir kere hakkınızı aramanıza imkan vermiyor. Ya yanlış karar verilse, ya başka bir şeyse. Evet, ya evet. işte ortaya bir yolsuzluk giriyorsa. Hatta onların, hatta evet. şey olmasa dahi yani tehdit altında olmasa dahi karar verilince e, yıkılmasını engelleyemeyecek hükümler olduğunu da yazıyordu geçen gün Pelin Cengiz.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 Birçok yani insan hakları e, savunucuları tamamen yalnızlaştırılmış vaziyette Türkiye'de aslında. Hak savunucuları diyelim. Tamamen kendi işte, e, işte açık radyo gibi mecralar çok yok ma maalesef. Bunları o, düzinelercesi var veyahut da işte e, ikincisini, üçüncüsünü saymakta güçlük çektiğimiz e, medyanın eğilmediği sorunlarına bir grup işte dediğim gibi. Evet. Hal böyle olunca yerler, evet. işte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 işte böyle bahsettiğim gibi, işte Institute of Race Relations diye bir kurumun yaptığı işte bu rapor gibi nefret söylemini.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 Böyle bir dünya manzarası var. işte Türkiye'de de aslında bunun e, mikro ölçeği e, hem Türkiye'nin kendi içindeki sorunlarla vesaire var. Hem de işte insan hakları sicili Türkiye'nin gerçekten kötüye gidiyor. Ve bir ekonomik bunalım yaşandığında ortaya çıkabilecek olan buhranların neler olduğunu da öngörüyor olmak ve tedbir almak lazım. İşte tekrar en son Azerbaycan'la son cümlemi e,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 Neyse, evet. ne yapalım? Genel gidişat bepeki çok teşekkür edir. Konuşmaya devam edeceğiz, başka çare yok. Evet, <gülüyor> Teşekkürler, hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.